Dünya, insanı üzerinde konuk ettiği günden beri sürekli iki insan tipinin mücadelesine şahit olmuştur. Rabbini tanıyıp onun hükümlerine teslim olan, nimetlerine karşı şükür içinde yaşayan birinci grup insan bir yanda, Rabbine karşı isyan içinde olup onun sayısız nimetine karşı kör ve sağır kalarak büyüklenenler diğer yanda. Bütün zaman kesitlerinde var olan bu iki sembol anlayış, Kur'an-ı Kerim'de insanların ibretine sunuluyor. Kehf suresi 32. ayetten itibaren bu ibret verici kıssaya yer verilmektedir. Yeter artık akşam oldu hadi gidelim. Tamam geliyorum geliyorum. Suyu şu asmalara doğru verdin mi tamam. Tamam şimdi gidebiliriz. Şu ürünlere bak. Bahçemizde yetişmeyen meyve yok. Hele şu su. Büyük bir nimet. Allah'a şükürler olsun. Benim bağım olmasa bile yine senden zenginim. Üstelik halk arasında... Senden daha itibarlı ve şerefliyim. Niye öyle konuşuyorsun? İtibarlı, itibarsız ne demek? Biz komşuyuz. Ben bahçeden, nimetlerden bahsediyorum. Ben bahçemin hep böyle kalacağına inanıyorum. Sonsuza kadar helak olacağını zannetmiyorum. Ah, böyle konuşma. Kıyamet koptuğunda dağlar renkli günler gibi havada uçuşurken... ...güvendiğin bahçenin yerinde kalacağına güvencen nedir? Kıyametin de kopacağını sanmıyorum Eğer dediğin gibi Kıyamet kopsa bile Sonunda bundan daha hayırlı bir yerim olur Beni şaşırttın Seni önce topraktan Sonra da bir damla sudan yaratıp Tekrar seni yetişmiş bir insan Seviyesine getiren Allah'ı inkar mı Ediyorsun Sen kafirsin Gerçekleri örten Gerçeklerin üzerine örtüler atansın Ben senden uzağım Ben müminim o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Öyle mi? Peki ben neden inkarcı oldum? Bağımda her türlü tadı taşıyan meyveleri sana veren kimdir? Sana evlatlar, zenginlikler bağışlayan kimdir? Allah'tır. Bahçeye girdiğin zaman Allah'tan başka hiçbir kuvvet yoktur demeli değil miydin? Malca ve evlatça beni aşağı görüyorsun. Rabbimin her şeye gücü yeter. Dilerse bana senin bağından daha hayırlısını verip, senin bahçenin üstüne ise yıldırımlar göndererek onu kraç bir toprak haline getirir. <gülüyor> gülme, gülme. Düşün ki şu bahçendeki su yerin dibine çekildi. Onu tekrar toprağın üzerine çıkaracak gücün var mı? Ne olmuş o güzelim bahçe? Nereye gitmiş? Bundan sonra ben ne yaparım? Ne olaydım? Rabbime hiçbir şeyi ortak tutmayaydım.